Efendim Fatma Bayram Hoca Hanım'ın hesabından sizlere hitap ediyorum. Beni buraya davet ettikleri için ben öncelikle kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Sizlerle buluşmam için bana bir fırsat tanımış oldu. Beni kendi sayfasında misafir etti. Bu vesileyle sizlerle Allah nasip ederse tıbbı nebevi üzerine bir saatlik bir sohbet gerçekleştirmiş olacağız. <gülüyor> Öncelikle ben sohbetimizin mahiyetiyle alakalı kısa bir bilgi vererek başlayayım. Ondan sonra da yavaş yavaş tıbbi nebevi konusuna geçelim. <gülüyor> Önce şunu söylemek isterim. Ben bir ilahiyatçıyım, ünvanımın başında hocamızın paylaştığı üzere bulunan doktor kelimesi yanıltıcı olmasın bir tabip değilim. Bundan ötürü de sizlere anlatacaklarım elbette ki kendi alanım kapsamında konular olacaktır. Eğer tıp istikametinde bir takım yorumlar bekliyorsanız mesela... İşte modern tıp ya da tamamlayıcı tıbba dair bir takım mukayeseler, değerlendirmeler ya da bugün gün geçtikçe her gün bir yenisini duyduğumuz farklı tıbbi yaklaşım. tedavi yöntemleri ve benzeri konularla alakalı bir takım yorumlarımı, kanaatlerimi vesaire öğrenmek istiyorsanız bu benim haddim ve alanım değil. Öncelikle onu ifade etmek isterim. Bu programımız bir tıbbı nebevi sohbeti olacaktır. E, velhasıl bir tıp sohbeti değil meselenin nübüvvet tarafını ele almaya çalışacağız. Nübüvvet ile tıp münasebeti üzerinde duracağız. E, özetle Tıbb-ı Nebevi nedir ve ne değildir konusunu anlatmaya çalışacağım. Ee, zira çoğu defa e, bitkilerle tedavi ya da işte klasik deyimle, deyimle tıbb-ül-eşab konusu e, çoğu defa tıbb-ı nebeviyle karıştırılabilmektedir. E, oysa tıbb-ı nebevi nedir ve beraberinde ne değildir? Keza e, hadis kitaplarında okuduğumuz tıbb-ı nebevi bölümlerinde tıp bölümlerinde karşılaştığımız hadislere biz nasıl yaklaşmalıyız nasıl değerlendirmeliyiz bunlar nübüvvetin hangi alanına girmektedir ve e, dinin neresine tekabül etmektedir nasıl anlamalıyız nasıl yorumlamalıyız bu istikamette sizlerle bir sohbet gerçekleştirmiş olacağım velhasıl sohbetimizin konusu e, bir tıp sohbeti değil ya da bitkilerle tedavi e, sohbeti e, değil işte bir takım hastalıklara bir takım bitki kürlerinin yahut tedavi yöntemlerinin önerileceği bir sohbet hiç değil bunu öncelikle hepinize ifade etmek isterim e, ki kendi alanım çerçevesinde e, özellikle tıbbın nebevinin tanımını yaparak literatürdeki yerini bildirerek e, ve e, tıbbı nebevi hadislerine nasıl yaklaşmamız gerektiği noktasında da bazı değerlendirmelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Sohbetimiz bu minvalde olacak. <gülüyor> Tekrar hepinize iştirakiniz için teşekkür ederek başlayalım. Ee, Tıbbı Nebevi'nin tanımını yapalım. Öneminden bahsedelim ve nübüvvet ve tıp ilişkisi üzerinde duralım. Çünkü bence en iyi anlaşılması gereken hususlardan biri de budur. Peygamberlik nedir? Peygamberlerin görevleri nelerdir? Bunların içerisinde tıptan ne ölçüde ne oranda nasıl söz edebiliriz gibi bu yine elimden geldiğince işaret etmeye çalışacağım. E, tıbbı Nebevi'yi ana hatlarıyla şöyle tarif edebiliriz. Peygamber Efendimiz'in sağlıkla ilgili bir takım tavsiyeleri ve uygulamaları Tıbbı Nebevi başlığı altında incelenir. Peygamber Efendimizin sağlıkla ilgili bir takım e, tavsiyeleri, değerlendirmeleri ve uygulamaları Tıbbı Nebevi kapsamındadır. Öte yandan Tıbbı Nebevi kelimesi aynı zamanda bu istikamette oluşan bir literatürü, bir edebiyatı yani bir e, kaynaklar e, manzumesini de beraberinde getirir. Çünkü evet Peygamber Efendimizin bir takım değerlendirmeleri var Bazı tavsiyeleri var, bazı uygulamaları var ancak bunlar hadis kitaplarına intikal ettiği gibi aynı zamanda bu istikamette geniş bir tıbbın nebevi literatürü de meydana gelmiştir. İnşallah eğer vaktimiz kalırsa bu literatürün de mahiyetinden sizlere birkaç cümleyle de olsa bahsetmek isterim. Kastettiğim eser adları saymak değil bunların özellikleri üzerinde durmak. E, velhasıl Resul-i Ekrem'in evet bizim iletişimde insanın sağlığına dair e, bir takım değerlendirmeleri ve tavsiyeleri olmuştur. Keza Peygamber Efendimiz de bir beşer olarak diğer bütün insanlar gibi o da yeri geldiğinde hasta olmuştur. Eee ve kendisi hastalandığında da e, biz onun hasta olarak nasıl bir tavır aldığını ya da etrafındakiler hasta olduklarında onlarla ilişkilerinde Resul-i Ekrem'in nasıl bir e, muamelede bulunduğunu da gözlemleriz ki bunlar da aslında e, tıbbı nebevinin bir parçasıdır. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in sağlıkla ilgili tavsiyeleri e, ve değerlendirmeleri hem öğretici bilgiler hem de aynı zamanda kendi hayatında da bizzat tatbik ettiği bir takım uygulamalar için ihtiva etmektedir. Erken dönemlerden itibaren biz e, hadis kitaplarında tıp bölümlerinin olduğunu görürüz. Mesela Sayıhi Buhari'de nasıl işte iman bölümü, e, namaz bölümü e, ya da işte nikah bölümü gibi bölümler varsa aynı zamanda tıp bölümüyle karşılaşırız. Keza Sünenlerden, Süneni Ebi Davud'da, Süneni İbni Mace'de tıp bölümleriyle karşılaşırız. Dolayısıyla kütübü sitte içerisinde kaynakların önemli bir kısmında tıp bölümlerinin olduğunu e, görmekteyiz. E, bu durum neyin göstergesidir? Peygamber Efendimizin tıbba dairde bazı sözlerinin bulunduğunun bir göstergesidir ki hadisçiler bu sözleri hadis kitaplarının tıp bölümleri başlığı altında toplamışlardır. <gülüyor> Peki acaba hadisçiler neden önem vermişlerdir peygamber efendimizin tıbba dair sözlerine değerlendirmelerine ve uygulamalarına tıbbı nebevinin önemi nedir bununla ilgili de eğer birkaç şey söyleyecek olursak evet tıbbı nebevi peygamber efendimize izafe edilen sözleri ve uygulamaları ihtiva ettiği için peygamberin bu noktada bize öğrettiği bilgileri içerdiği için önemlidir. Ama aynı zamanda tıbbı nebevinin bize Hz. Peygamber'in yaşadığı 7. asırda tıp ilminin geldiği merhaleyi göstermesi bakımından da bir önemi vardır. Dolayısıyla meseleyi biz iki boyutu olarak düşünebiliriz. Bir, Peygamber'in tıp konusundaki sözleri ve uygulamaları neydi? Tıbbı nebevi bölümleri bize bunu öğretirler. İkinci bir şey daha öğretirler o da hicri e, düzeltiyorum miladi yedinci asırda yani peygamber efendimizin yaşadığı yedinci asırda insanlık tarihinde tıpta gelinen merhale nedir bu hususta da aynı zamanda bize tarihi bir takım bilgiler sunması itibariyle da tıp bölümleri önemlidir diye söylemiş olalım. E, efendim bu noktada e, şuradan devam etmek istiyorum. Ee, Nübüvet ve tıp ilişkisi ee, şöyle bir soru aklımıza gelebilir ki Müslüman ilim adamları ilimler tasnifi yaptıkları zaman tıp ilmini akli ilimler arasında göstermişlerdir ve şer'i ilimlerden ayrı bir yerde konumlandırmışlardır. Şer'i ilimler deyince hadis, tefsir, fıkıh gibi ilimler. Ancak akli ilimlerden dendiği zaman da işte matematik, kimya, astronomi gibi e, o gün bilinen ilim dallarının şer'i ilimlerden ayrı bir kategoride ele alındığını görürüz. E, akli ilimler allah Teala'nın aslında insana bıraktığı alanlardır. ...insana bıraktığı alanlardır. Yani e, mesela peygamberler matematik öğretmek için, peygamberler astronomi öğretmek için gelmemişlerdir. Nitekim biz zaman zaman Kur'an-ı Kerim'in özelliklerinden bahsederken deriz ki... ...Kur'an-ı Kerim'de yer yer astronomiye işaret edilir. Kur'an-ı Kerim'de yer yer işte fiziğe işaret edilir. Ama hiçbir Müslüman da demez ki Kur'an-ı Kerim bir fizik kitabıdır ya da Kur'an-ı Kerim bir astronomi kitabıdır. Böyle de demeyiz. Ee, çünkü Gerek fizik, gerek astronomiye, gerek kimya, bunlar akli ilimlerdir ve e, bu ilimlerde e, bir şeyler keşfetmek, Allah'ın evrende yarattığı ayetleri okumak, araştırmak, bu Allahü Teala'nın yeryüzünde halife olarak yaratmış olduğu insana tevdi etmiş olduğu bir vazifedir. İnsan aklıyla, gözlem yoluyla, deneyle, tecrübeyle e, tabiatı keşfeder. Keşfetme heyecanı yaşar ve keşfettikçe de aslında allah Teala'ya daha iyi bir kul olmanın, Rabbini daha iyi tanımanın yollarını da öğrenir. Ancak insanın kendi başına kaldığında hataya düşebileceği alanlar vardır. İşte bunlar inanç ve ibadetler alanıdır. Bu alanlarda allah Teala bizlere rehberlik etsinler diye peygamberler göndermişlerdir. Yani peygamberler aslında şeriatı öğretmek üzere gönderilmişlerdir diye çok rahatlıkla hepimiz söyleyebiliriz. Bizim tarih boyunca peygamberlerden öğrendiğimiz ana esaslar inanç esaslarıdır ibadet esaslarıdır ahkamdır yani fıkıhtır ve en önemlisi de güzel ahlaktır diye söyleyebiliriz. Bütün bunların yekününü için biz şer-i şerif diye bir ifade kullanabiliriz. Bunlarla alakalı ilimler şer ilimlerdir. Ancak az önce de ifade ettiğim üzere tıp ilmi, kimya ilmi, matematik ilmi, astronomi ilmi bunlar akli ilimler kategorisindedir ve bu ilimler bu alakalı Olan, e, aslında insanın keşif yapması için ona bırakılmış insan aklına tevdi edilmiş bir alandır insan burada keşif yaptıkça bunları öğrenmek için çabaladıkça yeryüzündeki halife olma vazifesinin de bir kısmını yerine getirmiş olacaktır peki o zaman şöyle bir soru akla gelmektedir Madem ki tıp ilmi akli ilimlerden biridir peygamberler de bize şeriat öğretmek üzere gönderilmişlerdir Thank <sharp inhale> you o halde bir peygamberin tıptan bahsetmesi nasıl anlaşılabilir? Bu peygamberin vazifesi kapsamında mıdır? Değil midir? Peygamber bir hidayet rehberi olarak mı gönderildi? Yoksa bir tabip olarak mı gönderildi? Yani gönderiliş amacı hastalıkları tedavi etmek, ilaç türleri önermek, dozları önermek ee, gibi bir durum muydu? Yoksa o bize inançlarımızı, ibadetlerimizi öğretmek üzere mi gönderildi? Aslında hepimiz bu sorun Cevabını biliyoruz. Peygamberlerin asli vazifesi bize inanç ve ibadetlerimizi öğretmektir, güzel ahlak öğretmektir. Peki yatıp tıp burada nasıl konumlanacak? Eğer böyleyse peygamber niçin tıptan bahsetmiştir? Bu soruyu da elbette sormak çok yerinde bir sorudur. Nitekim ilim adamları da bu soruyu sormuşlardır. Verdikleri farklı cevaplar da vardır. Vaktimiz kalırsa bu farklı cevaplardan da size bahsetmeye çalışırım. Ee, şimdi bu sorunun cevabını verirken şu zaviyeden bakalım. Kur'an-ı Kerim peygamberin vazifeleriyle ilgili bize birçok şey söyler. Belki bunları en güzel özetleyen ee, husus... Peygamber efendimizin, Peygamber'in bize Allah'ın ayetlerini tilavet eden, kitap ve hikmeti öğreten ve bizi teskiye eden bir vasfının olmasıdır. Dikkat edelim, Peygamber bize kitabı e, okur. E, Allah'ın ayetlerini okur, kitabı ve hikmeti öğretir ve bizi teskiye eder. Yani öğrettikleri vardır. Öğrettikleri arasında kitap vardır, bir de hikmet vardır. Ee, çok şey söylenebilir bu minvalde. Öğrettiği kitap, öğrettiği hikmetine ihtiva eder? Ee, bu bizi tabii farklı mecralara götüreceği için bunun detayına girmeden sadece kısaca şöyle bağlayabilirim. Ee, hikmet sağlam ve kusursuz. İş yapmayı öğrenmektir, orta yollu olmayı öğrenmektir, hayata dair sağlam bir bakış açısı yakalayabilmektir bir anlamda. İşte insanoğlunun sıkça müptela olduğu hastalık problemi. Aynı zamanda sağlığı muhafaza etmek gibi bir vazifesi karşısında da peygamber bize doğru duruşu, doğru davranmayı ilkeler, prensipler kabilinden öğretecektir. Dikkat edelim, sağlığımızı korumak hem beden sağlığımızı hem de ruh sağlığımızı koruyabilmemiz için biz hangi ilke ve prensiplere sahip olmalıyız, hayata hangi pencereden bakmalıyız. Hasta olduğumuzda ne yapmalıyız, hastalığa nasıl bakmalıyız, tedaviye nasıl bakmalıyız? İşte bu hususlarda peygamber bize bir bakış açısı kazandırır, bize bir takım ilkeler öğretir. İşte tıbbı debevi peygamberin bize öğretmiş olduğu bu ilkelerdir bize öğretmiş olduğu bu ilkelerdir. Hastalığa ve sağlığa bakış açımızı öğretecektir Peygamber Efendimiz. Hastalıkta ve sağlıkta neler yapmamız gerektiğine dair bize bir pencere açacaktır, bir ufuk açacaktır diye ifade edebiliriz, söyleyebiliriz. Bundan dolayı aslında hadis kitaplarının sadece tıbbı nebevi bölümleri değil, sadece tıbbı nebevi bölümleri değil, hadis kitaplarının bazen taharet yani temizlikle ilgili bölümlerinde bazen namazla bazen oruçla ilgili bölümlerinde bazen nikahla ilgili bölümlerinde biz tıbba değinen tıbba dokunan bazı sözler ve uygulamalar bulabiliriz. İşte bunların yekünü, bunların tamamı tıbbı nebeviyi meydana getirir. Bunlar ister tıbbı nebevi başlığı altında değerlendirilmiş olsun, ister değerlendirilmemiş olsun. Ee, söz gelimi Hicri 3. asırda kitap tasnif eden bir ee, musannif ee, dişleri temizlemenin, misvak kullanmanın tıp ile bağlantısını yakalayamamış olabilir. Bu nedenle misvak kullanmayla ilgili hadisleri, Abdest bablarında ele alır ama bugün biz hepimiz biliyoruz ki misvak kullanmak sadece abdestle alakalı bir husus değil aynı zamanda ağız sağlığı için de çok önemli bir husus. E, keza temizlik meselesi e, temizlik ile alakalı peygamber efendimizin uygulamaları öğrettikleri bu tuvalette temizlenmeden tutun da e, işte elleri yıkamaya varıncaya kadar pek çok e, husus belki doğrudan doğruya tıp ile alakalı görülüp tıp bölümlerinde ele alınmamış olabilir ama biz bugün gayet iyi biliyoruz ki bunların da sağlıkla çok yakından ilgisi bulunmaktadır. Velhasıl. Hadis kitaplarının sadece tıbbı nebevi bölümü değil, Peygamber Efendimizin sünneti ki sünnet kelimesini burada onun yaşam tarzının tamamı anlamında kullanıyorum. Peygamber Efendimizin sünneti baştan sona aslında bedensel ve ruhsal sağlığımızı destekleyen reçetelerle doludur diye ifade edebiliriz. Ve bunların da bu reçetelerinde önemli bir kısmı koruyucu hekimlik düzeyindedir. Yani hasta olmadan evvel sağlığın kıymetini bilmek istikametindedir. Ki sağlığın kıymetinin anlatıldığı bir takım hadisi şerifler de biliyoruz. İnsanların çoğunun aldandığı nimetlerden biri olduğunu söylemiştir Peygamber Efendimiz. Sağlığın as-sıhha e, kelimesi ki sıhha kelimesi Arapça olmakla birlikte Türkçemizde de kullandığımız bir kelimedir sağlık anlamına gelen insanların kıymetini bilmek kıymetinin farkına varmadıkları nimetlerden biridir. Ee, sağlık. Böylece Peygamber sağlığa dikkat çekmiş olmaktadır. Ya da mesela e, çoğunuzun bildiği beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini bilmek hususunda da Resulü Ekrem hastalıktan önce sağlığın kıymetini bilmemiz gerektiğini bizlere hatırlatmıştır. Dolayısıyla sağlığın önemine Peygamber Efendimiz dikkat çekerek burada bir koruyucu hekimlik babından bir meselenin altını çizmiş olmaktadır diye söyleyebiliriz. Öte taraftan hadis kitaplarına e, baktığımız zaman e, temizlikle alakalı konulardan hatta mesela e, namaz vakitleri ve uyku düzeni ilişkisine varıncaya kadar ki sabah namazı vaktinde uyanmak ya da yatsı namazından sonra işte sabahlayıp oturmamak gibi peygamber sünnetinde var olan bir takım e, ilkeler aslında dolaylı olarak tıpla alakalıdır diye söyleyebiliriz. Bunları biz hadis kitaplarının namaz bölümlerinde buluyoruz. Yani sabah namazına kalkma vakti e, namaz bölümlerinde anlatılmış bir şeydir ama biz biliyoruz ki sabah namazı vaktinde kalkmanın sağlığa ne kadar faydalı e, olduğunu ee, ki e, artık sağlık meselesi çok kişinin gündeminde olduğu için işte bedenin sirka diyen ritmi ve benzeri tabirleri çoğunuz duymuşsunuzdur. Ee, güneş doğmadan önce kalkmak ve güneşin doğuşunda uyanık e, olmanın insan sağlığı için önemini biliyoruz. Ee, i̇şte peygamber hayatı böyle bir hayat idi. Aynı şekilde resul Ekrem e, yatsı namazından sonra uyumayıp sabahlamayı mekruh addetmiştir ve e, gecenin ikinci üçte birini hep uykuda geçirmiştir ve son üçte bir uyanmıştır. Gecenin ikinci üçte birini Peygamber Efendimizin uykuda geçirmesi belki doğrudan doğruya tıp ile alakalı görülmeyebilir ama dolaylı olarak biliyoruz ki insan bedeninin biyoritmi açısından, e, sağlığı açısından oldukça önemlidir diye de belirtebiliriz, söyleyebiliriz. Keza sadece hadislerde değil mesela aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de de e, yani İslam dinini elbette bir bütün olarak göreceğiz kitap ve sünnet olarak. Bazı yiyeceklerin helal bazı yiyeceklerin haram kılınması işte leş, kan, domuz eti bunların haram kılınmış olması evet ahkam kabilindendir ama aynı zamanda da bunlar bizim sağlığımızla da alakalı hususlardır işte içkinin haram kılınması keza bizim sağlığımızla yine alakalıdır. Öte taraftan mesela oruç, doğrudan doğruya orucu belki tıbbı nebevi bölümlerinde göremeyiz ama oruç insan bedeni için bir sağlık kaynağıdır. Peygamber Efendimizin işte su mu tasihhu hadisi bu noktada oldukça açıktır. Yani oruç tutun sıhhat bulun. Bu noktada şuraya bir parantez açıp bazı hususlara da yine işaret etmek isterim. E, hatırlarsanız konuşmamın başında tıbbı nebevi ile e, bazı tıbbi yaklaşımların zaman zaman birbiriyle karıştırılabildiğini ifade etmiştim. Evet peygamber efendimiz oruç tutun sıhhat bulun e, demiştir. Ancak peygamber efendimizin tutmuş olduğu orucun nasıl bir oruç olduğunu bütün Müslümanlar bilirler. Peygamber efendimiz sahuruyla iftarı arasında bir oruç tutmuştur. Hatta ehli kitapla bizim orucumuzla ehli kitabın orucu arasındaki farkın sahur olduğunu ifade etmiştir. Peygamber Efendimiz visal orucu tutmak isteyen yani iki günü birleştirerek oruç tutmak isteyen sahabileri uyarmıştır. Hatta şiddetle de karşı çıkmıştır. Dolayısıyla Peygamber Efendimizin orucu Fıkhen neyse işte oruç odur. Tıbbı nebevi çerçevesinde orucu karşılayabilecek olan Peygamber Efendimizin orucudur. Bunun haricinde baktığımızda evet ehli kitabın kendine özgü bir orucu var. Ya da işte protein yememekle alakalı herhangi bir kültürde herhangi bir dinde bir oruç olabilir. Ee, i̇şte herhangi bir mezhepte su içmemekle alakalı bir oruç olabilir. Yine herhangi bir tıp ekolünde Belki de bir tamamlayıcı tıp ekolünde Sadece su içerek Oruç tutmak olabilir Vesaire vesaire Farklı beslenme biçimleri Bulunabilir ama şunu bilmeliyiz ki Bunların hiçbirinin Tıbbi nebeliyle Alakası yoktur Siz bedeninize iyi geldiğini düşünerek Bunlardan bir tanesini Tatbik etmeyi tercih edebilirsiniz Bu başka bir şeydir ama Bu tercih ettiğiniz diyet üzere ya da işte kısıtlı yiyerek e, sürdürdüğünüz yaşam biçimini orada tıbbı nebevi olarak adlandıramazsınız e, diye de mutlaka belirtmiş olalım Tıp başlığı altında ya da çok dikkat etmeliyiz peygambere izafe ediyorsak bir şeyi peygamber nasıl yapıyorsa öyle yaptığımızda onun nebevi olduğunu söyleyebiliriz nasıl ki ibadetlere ilaveler ve eksiltmeler yaptığımızda onu peygambere izafe etmemiz Demiyorsak. Nasıl ki uydurma bir hadisi peygambere izafe etmek büyük bir günahsa kendi bireysel yaşantımızda tercih etmiş olduğumuz bir takım beslenme biçimlerini ya da kısıtlı yeme biçimlerini, farklı oruçları da tıbbın nebeviye izafe etmek doğru değildir. Bunu bildirmiş olalım. Bunları yapmanın bir sakıncası var mıdır? Hayır bir sakıncası e, dinen e, olduğunu söyleyemeyiz. Hekimlerin önerdiği bedenimize iyi gelen bazı terhiz e, uygulamalarını e, yürütmek mümkündür. Ama bunların tıbbı nebevi olduğunu söylemek, bunu tıbbı nebevi adı altında yapmak işte bu yanlıştır. Aynen neye benzer? Peygamber'e ait olmayan bir hadisi sanki onun hadisiymiş gibi aktarmaya benzer. Ben falanca beslen biçimini uyguluyorum. Bunun sağlığıma iyi geldiğini düşünüyorum dersiniz ve uygularsınız ee, ama buna illaki bir tıbbı nebevi gömleği giydirmeye hakkımız da yoktur, haddimiz de yoktur. Onu da ifade etmiş olalım. Velhasıl e, Peygamber Efendimizin yaşam tarzına dair aslında öğrendiğimiz, gördüğümüz çok şey bizim sağlığımızı muhafaza etmeye ve korumaya e, yöneliktir diye de belirtmiş e, olalım. Bu arada e, az önce bahsettiğim konuyla alakalı aklıma gelen bir şey daha eklemek istiyorum. Yani oruç tutun, sağlık bulun e, hadisi halk arasında aç kalın, sağlık bulun şeklinde bir dile e, bir dille ifade edil gelmiştir ama hadis kitaplarının hiçbirinde tesih, tasihuh, aç kalın sıhhat bulun şeklinde bir hadis bulunmamaktadır. E, nitekim tahriyc edebiyatı dediğimiz işte halk arasında dolaşan sözlerin hadis olup olmadığını anlatan kaynaklarda da bunun savun kelimesinin yani oruç kelimesinin halk arasında açlık diye ifadelendirilmesinden kaynaklandığı e, belirtilmiştir ilim adamları tarafından. Dolayısıyla aç kalın sıhhat bulun şeklinde Peygamber Efendimiz'e ait bir hadis bulunmadığını da ifade edelim. Burada Resulullah'a izafe edilebilecek olan oruç tutul sıhhat bulun hadisidir diye belirtmiş olalım. Evet buradan bir başka e, hususa daha geçmek istiyorum. Dedik ki e, tıbbı nebevi bize bir takım ilkeler öğretir, prensipler öğretir dedik. Bu ilkeler ve prensipler evet bizim ibadet hayatımızla alakalı aslında ilkelerin, uygulamaların dolaylı olarak sağlığımıza da olumlu tesirler yapması şeklindedir. Öte taraftan tıbbı nebevi bize hastaya ve hastalığa bakış açısına dair de müthiş bir pencere açar. Nasıl? Asıl hastalığı da kader olarak ifade eder, aynı şekilde tedaviyi de kaderin bir parçası olarak görür. Yani kaderci bir anlayışa bizi sevk etmez. Evet hastalık bir kaderdir ama tedavi olmak da bir kaderdir, kaderin bir parçasıdır. E, nitekim Hz. Peygamber'e gelen e, bir grup Resulullah'a tedavi olmasak sorumlu olur muyuz? diye soruyorlar. Hazreti Peygamber de ey Allah'ın kulları tedavi olunuz diyor ve akabinde de gerçekten çok müthiş bir söz söylüyor Hazreti Peygamber bence bu söz dünya tıp tarihinin yönünü değiştiren bir sözdür. Gerçekten çok çok önemli. Allah her hastalığın mutlaka çaresini yaratmıştır. Me en zel Allahu de en illa enzel zelalehu şifen. Her hastalığın bir çaresini yaratmıştır. Yani ilacı olmayan hastalık diye bir şey yoktur. Neden bu tıp tarihinin yönünü değiştirmiştir? Çünkü Müslümanları 8 asır boyunca Peygamber Efendimiz'den sonra 8 asır boyunca tıp tarihinin önderleri, öncüleri haline getiren devasa araştırmalara, devasa bir literatüre imza atmalarına vesile olan söz işte bu sözdür. Peygamber özetle aslında bu sözüyle diyor ki evet her hastalığın bir çaresi var. Sakın kaderci davranmayın. Sakın kaderci davranmayın. Çünkü Allah indirmiş olduğu o Hastalığın ...ilacını da yaratmıştır. Ne yapın? İşte orada tıp akli ilimlerden biri olarak devreye girer ve insan Allah'ın yeryüzünde yaratmış olduğu halife olarak ki bu halifeliğinin bilincindeyse eğer aklını kullanır ve o ilacı bulur ve tedavi olur. Ee, i̇şte Peygamber Efendimiz'in bu sözünden ilham alan, bu sözün teşvikiyle hayatlarına yön çizen Müslümanlar 8 asır boyunca tıp tarihinin dünyada liderleri durumunda olmuşlardır diye de söyleyeceğiz. Eğer vaktim kalırsa nasıl liderleri oldular bunu nasıl başardılar bundan da size söz etmeye çalışacağım. Öte taraftan prensipler bazında peygamber efendimizin tıbba dair öğretmiş olduğu çok ama çok önemli bir şey daha vardır. Aslında hayatın her alanında önemli olan bir şeydir bu tıp konusunda da karşımıza çıkar. O da nedir? Şirke düşmemek. Evet İslam dini bir tevhid dinidir. İslam dini bir tevhid dini olduğu için her mes Elede de tevhidi önemser her yol tevhidi muhafaza etmeye çıkar diye de söyleyebiliriz tedavilerde de şirke düşmemek önemlidir ee, şöyle bir cümleyi rahatlıkla kurabileceğimi düşünüyorum eee Peygamberler insanlara liderlik ettikleri ölçüde ya da insanlar peygamberlerinin liderliklerini kabul ettikleri ölçüde. Peygamberlerine tabi oldukları sürece aslında e, tedaviler konusunda ısrarcı olmuş deneysel ve tecrübi yollarla tedavi yollarını aramışlardır. Ne zaman ki insanlar tevhidden sapmış, peygamberlerden uzaklaşmışlar. işte o zaman deneysel tedavi yöntemlerini bir tarafa bırakarak sihre, büyüye, efsun'a kehanete müracaat etmeye başlamışlardır. Şifayı Allah'ın yarattığı gıdalarda, bitkilerde, doğada aramak yerine şifayı kahinlerde, sihirbazlarda, büyücülerde, muskacılarda aramaya başlamışlardır. İşte devreye şirk burada girmektedir. Bu peygamberlerin getirdiği öğretilerden ayrılmaktır diye söyleyebiliriz. İki tane örnek verip bu meseleyi netleştirmeye çalışacağım. Resul-i Ekrem İbn-i tıp bölümünde aktarılmış bir hadistir. Bir adamın e, kolunda bir bakır e, bileklik görüyor. Bunun niçin olduğunu sorduğunda e, adam bunun ağrılarına iyi geldiğini ifade ediyor. Burada adamın bakır bilekliğe bir güç atfetmesi, bir şifa gücü atfetmesi var. Peygamber Efendimiz ise bu adama e, itiraz e, ederek e, diyor ki bunu çıkar, bu senin ağrılarını arttırmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Yani sen eğer nesnelerde şifayı aramaya başlarsan eğer işte nazar boncuğunun seni hastalıklardan koruyacağını e, düşünürsen işte o zaman Allah'a şirk koşmuş olursun. Velhasıl peygamberden uzaklaştıkça tevhid akidesinden uzaklaştıkça e, insanlar bu tür şeylerden medet ummaya başlayacaklardır. Keza bu noktada Abdullah bin Mesud'a atfedilen yine çok önemli bir hadisi şerif var. Ebu Davud'un tıp ile aktarılmış bir hadis-i şeriftir. Abdullah bin Mesud... ...eve geldiğinde karısının boynunda... ...asılı bir muska görüyor... ...ve bunun ne olduğunu soruyor karısı Zeynep de kendisini hastalıklardan bu e, muskanın koruduğunu söylediğinde tutup çekiyor ve atıyor ve diyor ki Abdullah'ın ailesi şirkten uzaktır. Resulullah'ın dua ettiği gibi dua etsen yeterli olurdu ki ona bir şifa duası öğretiyor. Belhasıl nesnelere taşlara bel bağlamak bunlara güç atfetmek bunların e, herhangi bir şekilde e, hastalıklardan koruyacağını şifa vereceğine inanmak işte bunlar Hazreti Peygamber'in tıbbında e, ya da işte e, sünnetinde ya da İslam'ın akidesinde birer şirk olarak addedilmişlerdir. Müslüman şifayı Allah'tan e, bilir ve hiçbir şeye mutlak bir güç e, atfetmez. Şifa için duayı ihmal etmez ve bilir ki her hastalığın bir şifası vardır. O şifayı aramak için Müslüman tabiata yönelir, gıdalara yönelir, bitkilere yönelir ve e, bunlardan kendisine işte ilaçlar üretmeye, bedeni tanımaya e, gayret eder ve çalışır. İşte peygamberin teşvik ettiği de budur. Tedavi olunuz, Allah her hastalığın şifasını mutlaka yaratmıştır demek suretiyle. Peki... <gülüyor> İnsanlar nasıl tedavi oluyorlardı Hz. Peygamber asrında biraz da bundan bahsedelim. E, bu hususta önce e, Hz. Ayşe'den menkul bir hadisten bahsetmek istiyorum. Hz. Ayşe'nin yeğeni Urve ki Hz. Esma'nın oğludur, geliyor Hz. Ayşe'ye diyor ki... E, ki Hazreti Ayşe e, fıkıh konusunda, Arap dili ve şiiri konusunda, aynı zamanda da tıp konusunda bilgisiyle tanınmış bir kadın. Senin diyor fıkhı çok iyi bilmeni anlarım çünkü peygamberin eşiydin. Arap şiirini çok iyi bilmeni de anlarım, işte Ebu Bekir'in kızısın ama diyor tıbbı nereden öğrendin? Şimdi buradan devam edelim Hazreti Ayşe'nin cevabından. Hazreti Ayşe diyor ki Resulullah sık sık hasta olurdu diyor ve hasta olduğunda hekimler gelirdi. Peygamber Efendimiz'i tedavi ederlerdi işte bir takım ilaçlar önerirlerdi ve ben de bu ilaçları kendim hazırlar ve peygambere verirdim. Böylece öğrendim diyor. Şimdi dikkat edelim. Peygamber Efendimiz hastalandığında yaptığı şey ne olmuş? Hekimlerin tedavilerine tabi olmak olmuş. Bu hekimler geliyorlar ve Hazreti Ayşe'ye bir takım terkipler öğretiyorlar. Şu ilacın tedavisi şuradadır gibi Hazreti Ayşe de bu ilaçları hazırlayıp resul Ekrem'e e, veriyor. Yine mesela Veda Haccı esnasında bakıyoruz Sad bin Ebi Vakkas e, hastalanıyor ve e, göğsünde bir ağrı hissediyor. Peygamber Efendimiz bunun kalple alakalı bir sıkıntı olabileceğini söyledikten sonra ona diyor ki Sakif kabilesinden olan Haris bin Keleday'a git diyor. O doktordur, o tabiptir, o seni tedavi etsin diyor. Evet Haris bin Keled'e peygamber döneminin gerçekten önemli tabiplerinden biridir. Taif'teki Sakif kabilesindendir Haris Bin Keled'e. Genel kabule göre Hristiyandır. Müslüman olduğuna dair bilgiler, güçlü bilgiler olarak gelmemiş. Yani tabaka alimlerinin genel kabulü Haris Bin Keledenin Hristiyan olduğu istikametindedir. Ama gerçekten Arapların tabibi olarak bilinir. İyi bir Farsça bilir ve Yemen'de bulunduğu için ki Yemen ve Pers ilişkisinden ötürü Pers tıbbını öğrenmiş ve Hicaz Yarımadası'na da taşımıştır Haris bin Kelle'de. Ee, Peygamber Efendimizin de kendisine müracaat ettiği, sahabileri de yönlendirdiği isimlerden biridir. Ona gidiyor seni tedavi etsin. Haris bin Kele'de de Sadimli Ebi Vakkas'ı tedavi ediyor. Ee, ki tedavisinde de ac ve hurması kullandığı aktarılıyor. Peki buraya tekrar dönebilirim. Ee, yine mesela Übey bin Ke'ab e, ağır bir yara alıyor. Bir damar kopması yaşıyor. Hazreti Peygamber de onu yine bir hekime yönlendiriyor. O hekim de bağlayarak onun yarasını tedavi ediyor. Ee, Ve Hasıl bu örneklere baktığımızda peygamber döneminde evet belli bir düzeyde bir tıp bilgisi var ki zaten Grek tıbbı Hipokrat e, vasıtasıyla gelişen Grek tıbbı zaten e, Kuzey Arabistan'dan e, Arap Yarımadası'na yine intikal edebilmiştir. Keza Pers tıbbı da aynı şekilde Yemen vasıtasıyla da e, Hicaz bölgesine e, bazı tabipler vasıtasıyla intikal etmiştir. Peygamber döneminde bu şekilde birçok meşhur e, tabip e, bulunmakta. Bunların içerisinde işte Haris gibi Hristiyan olanlar olduğu gibi daha sonra İslam'a girenleri de e, var. Velhasıl Peygamber Efendimiz e, tabiplik yapmakta Yerine bu örneklerde gördüğümüz üzere hastaları e, bu tabiplere yönlendirmiş, yeri geldiğinde kendisi de bu tabiplerden tedavi e, almıştır diye söyleyebiliriz, bildirebiliriz. E, öte taraftan e, Peygamber Efendimiz e, Arap Yarımadası'nda mevcut olan tedavi yöntemlerine, tedaviler için kullanılan bir takım bitkilere ve gıdalara dair de bazı değerlendirmeler yapmıştır. Bir takım sözler söylemiştir. Yani Resulullah'ın e, belli bir coğrafyaya ve belli bir tarihe gönderildiğini unutmayalım. Bir coğrafyanın ve bir tarihin içindedir Hazreti Peygamber. Dolayısıyla nasıl ki bulunduğu coğrafyanın gıdalarından tüketiyor, o coğrafyanın, o iklimin, o Zamanın koşullarına göre yaşıyor ise aynı zamanda o dönemin tedavi yöntemlerini de peyderpey görüyor, takip ediyor Hz. Peygamber ve bu tedavi yöntemlerine dair de Resul-i Ekrem zaman zaman bazı değerlendirmelerde e, bulunuyor. Mesela Sayıhi Buhari'nin tıp bölümünde yer alan bir rivayet üzerinden giderek biraz daha e, birkaç hususa işaret etmek istiyorum diyor ki Hazreti Peygamber Cabir bin Abdullah'tan nakledilen hadisi şerife göre inkele fi şeyin min yekunu fi şeyin hayrun bakın edviyatikum kelimesi var sizin uygulaya geldiğiniz bu tedaviler arasında hayrun fayda sağlayacak bir şey varsa sizin uyguladığınız bu tedaviler arasında fayda sağlayacak bir şey varsa diye başlıyor hadisimiz Şarttı bir hacmin, veya şarbe gelsin, veya lızga binar tuvafık ede diyor. Ne bahsediyor bas diyor? Şarttı hacamat diyor. İkincisi şerbet asel bal şerbeti içmek ya da ladghatin binaarin tuafiku yarayı demirle dağlayarak tedavi etmek ve ekliyor. O ma uhibbu en aktaviye bu üçüncüsünü ben e, üçüncüsünden hoşlanmıyorum diye söylüyor. Bakın sizin tedavi ettiğiniz uyguladığınız bazı yöntemler var. Bunların içerisinde en faydalıları diyor hacamattır ve bal şerbeti içmektir. Şimdi buradaki edviyetiküm kelimesi bu yöntemlerin yani bal şerbeti içerek tedavi olmanın, hacamat olmanın, peygamberin doğduğu çağda var olan tedavi yöntemleri olduğunu gösteriyor. Velhasıl hacamatın tarihçesine baktığımızda M.Ö. 2000'li yıllarda eski Mısır'da var olduğunu görürüz. Grek tıbbında da hacamat vardır peygamber efendimizden önce. Neden? Çünkü Grek filozoflar evreni tarif ederken, tanımlarken insanı tanımlarken anasırı arbaa, ahlatı arbaa gibi bir takım felsefi kabuller üzerine bina etmişlerdir tıp anlayışlarını da. Bu ahlatı arbaa denilen insanı oluşturan unsurlardan biri de kandır. Dolayısıyla tedavi kana hareketlilik sağlayarak olacaktır. Yani Grek tıbbında onların Grek felsefesine uygun olarak e, uygulamış oldukları bu tedavi yöntemi milattan önce 2000'li yıllarda Mısır'da da var ve bakıyoruz Arap Yarımadası'nda da var peygamber efendimiz de karşı çıkmıyor yani bunun faydalı olduğunu söylüyor ve geri geldiğinde peygamber efendimiz de bu tedavi yöntemini e, uyguluyor ama dağlamayı uygun bulmadığını söylüyor Heh, işte bakın tıbbı nebebinin devreye girdiği yerler ee, gelenekte var olan bir takım tıbbi uygulamalar var ama yeri geldiğinde Peygamber Efendimiz bu tıbbi uygulamaların bir kısmının insan tabiatına uygun olmaması, zararından, zararının faydasından daha çok olması gibi sebeplerle bunları tenkit etmiş ve karşıda çıkmıştır. Meleki, nübüvve gereği, şefkat, merhamet ve benzeri hislerle insana değer vermenin bir ürünü olarak... Mesela Arap Yarımadası'nda o zaman çocukları tedavi etme yöntemlerinden biri bademcikleri şiştiğinde parmaklarını çocukların boğazına atıp tutup elleriyle bademcikleri söküp almak şeklinde imiş ki bu gerçekten çok zarar verici, incitici, acı verici bir tedavi yöntemi, zararı faydasından çok daha fazla olacak bir tedavi yöntemi. Resulullah diyor ki bunu yapmayın diyor onun yerine o dihindi kullanın diyor Peygamber Efendimiz yani bir bitkiyle boğazın rahat atılmasını öneriyor orada e, bulunan kişilere. Nitekim işte buradan şöyle devam edebiliriz. Nasıl ki bu hadiste Peygamber Efendimiz Uğdi Hind önerdiyse hadis kitaplarının tıp bölümüne baktığımızda bazen ismit denilen bir sürmeden, bazen ac ve hurmasından, işte bazen bir çeşit mantardan bahseden bazı tedavi yöntemleri, bazı hastalıklara karşı ilaçlarla ilgili bir takım hadisler okuyabiliriz, görebiliriz işte bu hadislerin bize vermek istediği mesaj nedir? Çok doğal ve tabidir ki Hazreti Peygamber etrafında bulunan insanlara öğrenmiş olduğu bir takım tedavi yöntemlerine dair bilgiler sunarken elbette ki ulaşabilecekleri, sahip oldukları bir takım işte bitkileri, meyveleri ve gıdaları söyleyecektir. Ulaşamadıkları, sahip olamadıkları bir takım gıdalar ve bitkilerle onlara e, bu gıdaları ve bitkileri önermesini elbette bekleyemeyiz. Onlar için yani Resulullah'ın sağlıkla ilgili bu tavsiyelerinde yer alan işte e, kına gibi bitkiler, işte oudi hindi gibi e, bitkiler ya da işte acı ve hurması bunlar insan bedeni için faydaları olan aynı zamanda da o toplum için ulaşılabilir olan gıdalardır diye de söyleye biliriz. Bundan dolayı Peygamber Efendimizin hadislerinde bu gıdaların sağlık açısından önerildiğini görebiliyoruz. Hatta kendisi de bir tıbbı nebevi kitabı yazarı olan İbni Kayyim e, Hazreti Peygamber'in ac ve ile ilgili hadisini değerlendirirken diyor ki bu diyor Medine halkı ve civarındakiler için hususi bir hastalığa karşı olabilir. Hiç şüphe yoktur ki diyor muhtelif bölgelerde başka mantıkalarda kendilerine mahsus insanların oldukça faydalı başka bir takım bitkileri bulunabilir. İnsanların tabiatları nasıl farklıysa e, doğada farklıdır. Yani Arap Yarımadası'nda yetişen de bir takım faydalı gıdalar var. Uzak Doğu'da da yetişen, Afrika'da da yetişen her tabiatın o tabiatta yetişen insan için bir takım faydalı gıdaları vardır. Ve diyor ki İbni Kayyim pek çok bitki türü bir bölge insanı için gıda iken bir başka bölge insanı için diyor zarar verici e, olabilir. İşte dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in hadislerinde önermiş olduğu bu bitkiler ve gıdalar e, aslında e, muhatap olduğu toplumun ulaşabileceği bitkiler ve gıdalar e, kabilindendir diye söyleyebiliriz. Mesela işte ismi diye sürmeyi Hazreti Peygamber'in önerdiğini düşünelim. Ee, e, şimdi bu durumda mesela Yusuf El Karadavi de ben kitabını e, hep öğrencilerime de tavsiye ederim. Sünneti Anlamada Yöntem kitabını gerçekten bir Müslümanın e, okuyup anlaması e, gereken güzel çalışmalardan bir tanesidir. Tıbbı Nebevi konusuna da işaret ettiği bir çalışmadır. Şuna işaret ediyor. Tıbbı Nebevi ile ilgili hadis kitaplarında e, okuduğumuz, ee, bilgiler, şuraya dikkat edelim, ta'abbudi bilgiler değildir. Taabudi bilgiler değildir. Biraz açalım bunu. Mesela İsmit hurması, e, affedersiniz, İsmit e, sürmedik gözümüze. İsmit sürmesi sürmedik. Hacamat olmadık. Acı hurması tüketmedik. Bu e, bir sevaptan mahrum olduğumuz anlamında mıdır? Namaz kılmamak gibi, bir nafile ibadeti terk etmek gibi. Hayır değil. E, bunları terk etmek bize bir günah kazandırmaz. Keza aynı şekilde bunları yapmak da sevap kazandıran şeyler değildir. Yani peygamberin sünnetinde evet var olan ama yapılmasının mübah olduğuna delalet eden şeylerdir. Mesela birisi bir hekime gider de hekim ona sürmenin gözlerine zarar vereceğini söylerse o da sürme çekmese peygamber sünnetini terk etmiş sayılmaz. Dolayısıyla bunlar e, ahkama taalluk eden meseleler değil değildir. Peygamber Efendimizin sünneti e, bu hususa da gerçekten işaret etmek gerekir. E, çok iyi bilinmesi gereken konulardan biridir. Peygamber Efendimizin sünneti bağlayıcılık derecesi açısından pek çok basamaktan meydana gelir. Nübüvvet gereği olarak var olan bir takım sünnetler vardır ki bunlara uymamak konusunda hiçbir mazeretimiz yoktur. Yani beş vakit e, namaz kılmak gibi. Ama bunun dışında Peygamber Efendimizin beşeri yaşantısının e, gereği olan bir takım uygulamaları irşadi nitelikli bir takım uygulamaları da vardır. Mesela Tahir bin Aşur Resulullah'ın sünnetini 12 basamağa ayırır. Her birinin de bağlayıcılık derecesi farklı farklıdır. İşte tıbbı ile alakalı şu hastalığa karşı şu bitki şeklindeki sözler bizim için işte bir farza, bir vacibe delalet eden hadisler değil, irşadi nitelikli olan hadislerdir ee, bunlara ittiba etmek bunları uygulamak mübahtır ama bunları terk etmekte de herhangi bir şekilde bir günah yoktur keza bunları uyguladığınız zaman bunlar irşadi nitelikte olduğu için bunlardan bir sevap beklemenize de e, zemin hazırlayan bir vasfı yoktur. Çünkü ta'abbudi nitelikte olan hususlar değildir diye de belirtmiş olalım. E, velhasıl e, Peygamber Efendimiz'in e, tıbbi nitelikli hadislerinin e, içerisinde yer alan işte bu gibi tavsiyeler ve bu gibi reçetelerden bizim ilkeler ve prensipler düzeyinde elde edeceğimiz hüküm şu olacaktır. Peygamber tedavi olmamızı istemiştir. Kendisi de tedavi olmuştur. Yeri geldiğinde hekimlere de müracaat etmiştir. Onların tavsiyeleri doğrultusunda da kendisinin tedavi olduğunu belirtebiliriz. Ancak burada bazı hususlara daha belki işaret etmek gerekir eksik kalmaması için Resul-i Ekrem'in tıp bilgisi bütünüyle tecrübi bilgiler midir? Yoksa Peygamber Efendimiz'in bazı konularda tecrübe Tecrübi bilgilerin dışında Allah'tan gelen vahya dayalı da öğrendiği ve bizlere öğrettiği bazı şeyler var mıdır? Evet vardır. Yani Peygamber Efendimiz'in tıp bilgisi içerisinde tecrübi nitelikli olanları var. Yani bulunduğu dönemde zaten bu uygulamalar var. Peygamberimiz de sürdürüyor. Döneminin bir parçası olarak bunları yapıyor. Ama bazı uygulamalar var ki zaten o dönemde de yok. O dönemin tıbbı da buna ulaşmış değil. Peygamberden ilk defa duyuyoruz. Yani bunun... Ee, o dönemin tecrübi bilgisinin çok çok üstünde e, bilgiler olduğunu çok rahatlıkla görebiliyoruz. İşte bunlarda da zaman zaman Peygamber Efendimizin bu bilgileri vahiy yoluyla, ilham yoluyla aldığını e, düşünebiliriz. Çünkü peygamberler kendilerine verilen kitap dışında da ilham yoluyla, rüya yoluyla ya da meleğin gelip kendilerine bilgi vermesiyle de bazı şeyleri bilirler ve ümmete de aktarırlar. Çünkü peygamberlik bu demektir. Vahiy almak demektir. Mesela işte eee Umirtubistu vek diyor Peygamber Efendimiz. Bana dişlerimi temiz emrolundu oradaki emrolundu ifadesi bunun Allah'tan gelen bir bilgi olduğunu göstermektedir ki Resulullah bu konuda son nefesine kadar çok titiz davranmıştır ya da mesela son zamanlarda çok çok gündemde olan artık hepimizin çok iyi bildiği sadece Müslümanların değil Müslüman olmayanların da artık öğrendiği karantina ile ilgili hadislerin de o günün tıbbi tecrübesinin çok çok ötesinde olduğunu söyleyebiliriz dolayısıyla tıbbı de bu şekilde dönemi tecrübi bilgisinin çok ötesinde olan bir takım bilgilerin olduğunu da bilmemiz gerekiyor. Bunlar zaten Resul-i Ekrem'in peygamberliğinin bir e, ürünüdür. Allah'tan bilgi almasının bir neticesidir. Ama buna rağmen Peygamber Efendimiz hiçbir zaman için ben bir tabibim, ben bir hekimim diyerek e, tabip ya da hekim e, yapmamıştır. Kendisine bir şeyler sorulduğunda yeri geldiğinde yönlendirmiştir Peygamber Efendimiz ama yeri geldiğinde hekimlere de yönlendirmiştir. Hatta şu husus çok önemlidir. Yine e, hadis kitaplarının diyet bölümlerinde biz karşılaşıyoruz ee, tabip olmadığı halde tıp bilgisi olmadığı halde e, tabiplik taslayan yani hastaya müdahale eden tedaviye kalkışan kimse tazminat öder diyor peygamber efendimiz çünkü hastaya zarar verecektir işte bu e, yani e, insanları e, cüretkar olmamaya bildikleriyle hareket etmeye e, yönlendiren gerçekten önemli hadislerden biridir e, ki bu e, Öyle bir çağda yaşıyoruz ki herkesin din adına konuşabildiği, herkesin tıp adına konuşabildiği bir çağ ama bu hususta bizim peygamber efendimizin şu hadisini hiç unutmamamız lazım. Yani tıp bilgisi olmadığı halde tabiplik yapan kişi tazminat öder diyor peygamber efendimiz. Yani müdahalede bulunduğu kişi de herhangi bir zarar meydana geldiğinde ona ödemesi gereken bir bedel vardır. Yani ağır bir şeydir bu ve hadis kitaplarında diyet ahkamı ile ilgili olarak karşımıza çıkar. Yani haddini bildiriyor insana çünkü insan bedeni bir deryadır. Bilmek ve anlamak öyle çok kolay bir şey değildir. Öte taraftan insana müdahale etmek de herkesin cüret edebileceği bir şey e, değildir. Bir uzmanlık e, ister titizlik ister çünkü insan saygın bir varlıktır. İnsanın Allah katındaki saygınlığı e, Kabe'nin Allah katındaki daki saygınlığından daha fazladır deniliyor İbn Mace'de yer alan yine bir hadisi şerifte Dolayısıyla e, bu noktada peygamberin tıbbı nebeviye dair sünnetinden öğreneceğimiz bir şey varsa o da tabip olmayanın tıp bilgisi olmayanın haddini bilmesi tıbba dair konuşmamasıdır diye e, söyleyelim. E, evet ayrıca e, bahsetmem gereken birkaç husus daha var. Onlar da şöyle e, demiştik ki Peygamber Efendimiz'in Allah her hastalığa bir de, deva yaratmıştır hadisi şerifi tıp ilminde Müslümanları zirveye taşıdı. Peki bu nasıl oldu? Müslümanlar bu hadisle nasıl zirveye çıktılar? Özellikle e, Abbasiler döneminde tercüme faaliyetleriyle Grek tıbbı büyük ölçüde e, Arapçaya çevrilmeye başladı. İşte Hipokrat'ın, e, Galen'in eserleri e, Arapçaya tercüme edilmeye başladı. Çünkü o dönem için tıbbın en iyi olduğu yerler... E, Grek tıbbı idi bu eserler aslında batı dünyasında da unutulmuş eserlerdi ve bunlar Arapçaya Süryanice'ye tercüme edilerek doğuya kazandırıldı bunu Abbasiler yaptılar. E, buna bakın burada çok dikkat etmemiz gereken bir şey var yani efendim biz ne yapacağız greklerin e, tıbbını bize ne hacet, ne ihtiyacımız var hipokratın yazdıklarına efendim galonun yazdıklarına bizim ihtiyacımız yok gibi bir müstahni tavra girmedi peygamberin terbiyesiyle yetişmiş ilk kuşaklar bu kitapları arapçaya tercüme ettiler hatta bu kitapları arapçaya tercüme edenlerin önemli bir kısmı müslüman da değildi hristiyan hekimlerdi ve Abbasi Sarayı'nda çok sayıda Hristiyan hekim e, var e, idi ve e, şu, İslam medeniyet tarihiyle alakalı burada bir hususa dikkatinizi çekmek isterim ben. Hipokrat'ın kitabından, Galen'in kitabından alınan bilgiler Müslüman ilim adamlarının tıp kitaplarına intikal etti. Hatta tıbb-ı nebevi başlıklı kitaplara intikal etti. Öyle ki Vehebi'nin tıbb-ı nebevi ile alakalı kitabında biz Hipokrat yeminini görebiliyoruz. Dolayısıyla Müslümanlar tıp bilgisine insanlığın ortak mirası olarak baktılar. Ee, ve e, o zaman o dönemde en iyi durumda olan Grek Tıbbını alıp Arapçaya çevirdiler ve e, bunu kat kat geliştirerek 8 asır boyunca kat kat geliştirerek devasa bir tıp e, külliyatı kazandırdılar. Mesela e, bir... Sıklıkla kullanılan İslamik medicine yani İslami tıp ne ifade eder? İslami tıp dediğimizde hep Müslüman hekimlerin sadece tıbbı nebevi hadislerinden hareketle yaptıkları çalışmalar ve araştırmalar mıdır? Hayır hiç değil. Evet tıbbı nebevi bir ufuk açmıştır, bir yol açmıştır. Ama İslami tıp denen şey e, İslam coğrafyasında gelişen tıp ilmidir. Bunun içerisinde Peygamber Efendimiz'den öğrenilen hadisler de vardır. Bunun içerisinde Hipokrat'tan Galen'den yapılan çeviriler de vardır. İslamik Medisi'nin İslami tıbbın içerisinde. Keza aynı şekilde işte Abbasi sarayındaki birçok Hristiyan hekimin, Hristiyan hekimin hatta Yahudi hekimin tıp bilgileri de aynı şekilde İslami tıp kapsamında değerlendirilmiştir. Neden? Çünkü bu insanlar İslam coğrafyasının fertleri olarak yaşamışlardır. Mesela e, Abbasi döneminin Harun Reşid'in önemli saygın adettiği hekimlerden biri olan Yuhanna bin Masavey Süryani asıllıdır. Keza aynı şekilde Buhtuşi ailesi Nesturi Hristiyanlardandır. Oldukça önemli tıp eserlerini Arapçaya tercüme eden Huneyn bin İshak, oğlu İshak bin Huneyn bunlar da aynı şekilde e, Hristiyan hekimlerdir. E, keza e, Muaviyenin e, tabibi İbni Asal e, Hristiyandır. Yahudi asıllı Maser ve aynı şekilde e, önemli tabiplerden biridir. Ama bunlardan alınan birikim de bunların yazdıkları eserler de dünya literatüründe İslami tıp kapsamında görülmüştür. Çünkü bu kimseler İslam coğrafyasının yetiştirdiği bireyler olmuşlardır. Müslümanlar bunlardan bilgi almaktan Hiçbir zaman için müstahni davranmamışlardır diye söyleyebiliriz. Ve efendim ben son olarak e, bu hususta e, Fuat Sezgin'in bazı değerlendirmelerini sizlerle e, paylaşmak istiyorum. E, Fuat Sezgin e, ki biliyorsunuz önemli bir ilimler tarihçilerindendir diyor ki Müslümanlar 7. yüzyıldan itibaren bilimleri Yunanlılardan, Hintlilerden aldılar. Müslümanların bir meziyeti vardı. O alışlarında Yahudi olsun, Hristiyan olsun insanları hoca olarak kabul ettiler. Onlardan süratli bir şekilde öğrendiler. 200 yıl sonra bu merhaleyi yani başkalarından almayı geriye bırakarak artık onlar da bu ilimlerin sahibi oldular. Bu 800 yıl sürdü diyor. 16. yüzyılın sonuna kadar Müslümanlar sürekli bir şeyler keşfettiler ve ilim bilimler tarihinde de önder oldular ve bakın çok önemli bir cümle söylüyor Fuat Sezgin diyor ki bugün Avrupa'daki bilimler İslam bilimlerinin bir başka coğrafyada değişik şartlar içerisindeki devamından ibarettir. Bugün Batı'da Avrupa'da gelişeni yabancı bulmuyorum diyor. Nasıl ki bakın Müslümanlar Grek tıbbını alıp tıbbı nebeviyle birleştirerek o tıbbı 16. yüzyıla kadar zirveye taşıdılarsa işte 16. yüzyıldan sonra da artık bu bir devir teslim töreniyle Müslümanların bu birikimi İbni Sina'nın İbni Rüşdün eserleri bu sefer de batılılar eliyle geliştirilerek bugünkü tıbbi merhaleye ulaşıldı. Yani bizim bilgilerimizin kökeninde peygamberi tıp var, bizim bilgilerimizin kökeninde de aynı şekilde işte tıbbı tıbbı, Pers tıbbı, Hint tıbbı var ve bizim yoğurduğumuz çok önemli bir merhaleye getirdiğimiz tıp Kaldığı yerden batılılar eliyle e, varlığını sürdürmeye devam etmiş ve bugünkü merhaleye gelmiştir. Velhasıl yine mayasına bir yerlerde tıbbı nebevinin eklemlendiğini çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü Peygamber Efendimizin Allah her hastalığın ilacını yaratmıştır sözü olmasaydı Grek tıbbı da belki kaybolur gider çünkü Müslümanlar eliyle ihya edilmiştir ve Tıp bugünkü seviyesine de gelmezdi. Peki bugün bizim elimizde değil tıp bugün Batılların elinde ama e, toplumların kaderi böyledir Allah'ın yarattığı yasalar böyledir yani e, bir gün bir toplum galip gelir bir gün bir başka toplum galip gelir yeniden bizim elimize e, geçmesini istiyorsak işte o zaman biz gerçekten saygın bilimsel içerikli tıbbı nebeviyi de iyi anlayarak yani bazen mevzu hadislerle bazen anlamları çarpıtarak değil tıbbı nebeviyi de iyi anlayarak batının bugün geldiği noktadan alıp geliştirmek noktasında da elimizden gelen gayreti e, göstermeliyiz diye söyleyebilirim e, bilimsel çalışmalar yapmak e, peygamber efendimizin bize söylediğini sürdürmek anlamına gelecektir dinlediğiniz için ben hepinize çok, çok teşekkür ediyorum Allah'a eman te ediyorum. Hoşça kalın. yan